Allah'tan korkanlar, Allah sevgisini bilenler, Allah'ta yok olanlar Kur'an'dan lezzet duyarlar. Bir adam Kur'an-ı Kerim'i işittiği vakitte manasını sıkılırsan bilsin ki hasta. Hastaya bal tattırırsan tatlı bal acı gelir hastaya. Neden? Çünkü mizacı bozuktur. Onun için kim ki muttakidir Allah'tan korkar, kim ki Allah'ı sever. Allah da yok olmuştur. Allah'tan geldiğini ve Allah'a gideceğini düşünür. Bu kimseye Kur'an söyler. Kur'an buna lezzet verir, zevk verir. Hidayet verir. Fethi futuh verir. Necat verir. Şifadır müminlere Kur'an. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim birçok yıllarında Kur'an'ın şifa olduğunu söylüyor. Ben nunezzilü minel Kur'an ma şifa üm ve rahmetelü mümini. Müminlere hem rahmet hem de şifadır. Derdine her devayı Kur'an'da bulabilirsin. Mutlaka Kur'an'ı okuyacaksın. Okuman lazım. Eğer burada okumasan, kabirde sana Kur'an'ı okutacaklar melekler. Kabirdeki ahval budur. Kur'an'ı okumayanlara melekler Kur'an'ı mutlaka kabirde oturacaklardı.